Hazırlayan ve Çelenk Bafra. Merhabalar, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. E, bu yıl içerisinde Türkiye'de giderek hız kazanan ve bir ihtiyaca cevap verdiğini, bir talebi karşıladığını düşündüğüm misafir sanatçı programları, bizim sanat terminolojisinde Residency olarak adlandırdığımız ağırlıklı olarak sanatçılara Ama aynı zamanda küratörler, yazarlar, tasarımcılar, mimarlar gibi yaratıcı kesimlere alan açan programlara da odaklanmaya çalıştım. Bu kapsamda İstanbul Kültür Sanat Parkı'nın yürüttüğü, British Council'ın yürüttüğü K2 Güncel Sanat Merkezi'nin bir Avrupa Birliği hibesi kapsamında yürüttüğü, İstanbul Modern'in yürüttüğü çeşitli misafirlik programlarını gündeme taşıdım. Bugün de 2011 yılında kurulan Saha Derneği'nin Bu residency yani misafirlik programları alanında yürüttüğü programları aktaracağım. Ben de 2018 yılından beri derneğin direktörlüğünü ve saha tarafından yeni kurulan Saha Stüdyo adlı bu alandaki mekan ve programın kurucu direktörlüğünü yürütüyorum. Size biraz içeriden bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle kısa bir bilgi Saha Derneği hakkında 2011 yılında kurulmuş bir Dernek Türkiye'nin çağdaş sanat üretimini ve uluslararası tanınırlarını arttırmak amacıyla dünyanın farklı köşelerinde yurt dışındaki müzeler, biennaller, sanat üniversiteleri, e, bağımsız sanat inisiyatifleri gibi kar amacı gütmeyen sanat projelerinde, sergilerde, festivallerde ve sanat kurumlarında Türkiye'den sanatçıların ve küratörlerin katılımını destekliyor. Özellikle sanatçıların yeni prodüksiyonlarını, yani eser üretimlerini ve yayın yapmalarına dair karşılıksız destekler sağlıyor. E, Türkiye içinde de e, İstanbul Biyeneri, ardından Çanakkale Sinop Biyeneri gibi biyenerilerin sürdürülebilirliğine yönelik fonları var. Türkiye genelinde farklı kentlerdeki bağımsız sanat inisiyatiflerini destekleyen açık çağrıyla duyurduğu bir fon var. Her yıl bir sanat yazarıyla işbirliğiyle o sanat yazarını desteklemek için oluşturduğu saha yazı dizisi var. Ee, Bu alan hem başvurular kabul ediyor kurumlardan yani sanatçılardan ya da küratörlerden bireylerden değil uluslararası sanat kurumlarından yıl boyunca başvurular kabul edebiliyor. Hem de bir takım ortaklıklar yapabiliyor. Bu ortaklıklar özellikle misafir sanatçı ve küratör programları Özelinde gerçekleşiyor. Şimdi ben de onu söylemek istiyorum. Dünya çapında günümüzde 200'ün üzerinde Residency olarak adlandırılan misafir sanatçı programları var. Bir kısmı sanatçılara destek olup mekan sağlarken bunlar için sanatçılardan, küratörlerden katılım bedeli ya da kira talep edenler dahi var. Dolayısıyla Saha Derneği bu alanda herhangi bir misafirlik programına davet edilen ya da stüdyo programına davet edilen sanatçıya ya da küratöre, Destek için başvuru kabul etmiyor ama kendisi dünyanın dört bir yanındaki farklı bir takım misafirlik programlarıyla sürdürülebilirlik anlayışı etrafında düzenli ortaklıklar kuruyor ve bu programlara Türkiye'den düzenli olarak sanatçıların, küratörlerin, araştırmacıların katılımını sağlamaya çalışıyor. Bu alanda yürütülen ortaklıklar nelerdir ve bunlarda da hali hazırda sanatçılar Rumuz katılımcılarımız kimlerdir? Bununla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, örneğin Amsterdam'da De Appel Küratöryal Program Saha Derneği olarak yeni başlattığımız bir işbirliği. Bu yaz itibariyle Türkiye'den genç ve yükselen bir e, küratör adayı Naz Kocadere yaklaşık 10 aylığına Amsterdam'da De Appel'in aynı anda 6 Genç küratöre birden ev sahipliği yaparak 10 aylık bir programda adeta yüksek lisans seviyesinde bir program sunuyor. Deneysel, açık görüşlü ve kapsayıcı bir odak noktası var DHP'nin. Bu bir sanat kurma Amsterdam'da onların küratöryal programlarının sanat meraklılarına, sanat uzmanlarına yönelik programlar düzenliyor. Sergiler, arşiv projeleri de yapıyor. Bu bir güncel sanat enstitüsü ama sahanın işbirliği ya da işin misafirlik programı kısmına baktığımız zaman her yıl açık çağrıyla Ocak ayında duyurduğu dünyanın farklı coğrafyalarından genç ve yükselen altı küratörü, 10 aylığını Amsterdam'da, DAPEL bünyesinde bir araya getirdiği bir program var. Naz Kocadere bu kapsamda yaz sonundan beri bu yaza kadar DEAPEL'in programına katılmak için ağırlıklı olarak Amsterdam'da yaşayıp çalışıyor. Aynı zamanda sahanın yeni kurduğu İstanbul'da kurduğu misafirlik programı Saha Stüdyonu'nda e, bir nevi destekçisi onun külüteriyel programının katılımcısı niteliğinde. Amsterdam'da bir başka program daha var. Çok daha uzun süredir sahanın işbirliğiyle devam eden Rijks Akademi. Kraliyet Akademisi aslında Amsterdam'ın e, her yıl ya da her iki yılda bir çünkü iki yıla da uzayabiliyor program Türkiye'den bir sanatçı Rijks Akademi'nin yine yıl başında Ocak ayı itibariyle kabul ettiği başvurulardan eğer Türkiye'den bir sanatçı seçilecek olursa Saha Derneği'nin desteğiyle Rijks Akademi bünyesinde yaşayıp çalışmasına yardımcı oluyor. Bu bağlamda Rijks Akademi'de 2014-2015 yıllarında Aykan Safoğlu ve Belit Sağ, 2017-2018 yıllarında Kubilay Mert Ural, 2019 yılı itibariyle de 2020'nin sonuna kadar, yani iki sene orada yaşayacak, yaşamaya devam eden Özgür Atlagan adlı sanatçılarımız var. Saha Derneği'nin destekleriyle her yıl aynı anda 50 kadar sanatçıya ev sahipliği yapan, Onlara stüdyolar sağlayan, onlara e, programlar düzenleyen, üretimlerini araştırmalarını destekleyen bir program Rijks Akademi. Tabinin 1870 yıllarına uzanıyor kökeni Amsterdam merkezli Rijks Akademi'nin. Bir başka işbirliği yapılan kurum Saha Derneği'nin Beyrut'taki, yani Lübnan'ın Beyrut kentindeki Aşkal Alvan Plastik Sanatlar Derneği her yıl Türkiye'den bir Sanatçı ya da küratör, yazar da olabilir bu isim. Homework Space Program adlı e, yine 10 aylık programa Türkiye'den bir kişinin katılmasını sağlıyor. Aşkı karamacı Keramacı Gütmeyen bir kurum Plastik Sanatlar Derneği olarak da geçiyor. 1993 yılından bu yana farklı disiplinler e, alanında yaratıcı ve entelektüel üretimi, destekleyen, bunlarla ilgili kamusal programlar da yapan Örneğin Homeworks adlı bir nevi Biennale'de düzenleyen prestijli bir kurum. Bu da Saha Derneği'nin desteğiyle 2015-2016 yıllarında Barış Doğrusöz ve Merve Ertuğfan programa katılmışlardı. Hatta Barış Doğrusöz hala hali hazırda Beyrut'ta yaşayıp çalışmaya devam ediyor. 2016-2017'deki programa Eda Gecikmez. 2018 2017'nin sonundan daha doğrusu 2018'in sonlarına doğru devam eden programa yazar Gökcan Demirkazık katılmıştı. 2018-2019'da Cansu Çakar ve Kıymet Taşdanın katıldığı bu program kapsamında şu anda Nihat Karataş'ta Beyrut'ta yaşayıp çalışıyor. E, 2019 sonbaharında geçtiğimiz sonbaharda Beyrut'a taşındı. 2020'nin yazına kadar çalışmalarına orada devam edecek. Önümüzdeki programlarda hatta Nihat Karataş ile bir telefon bağlantısıyla umarım Beyrut deneyimleri hakkında da konuşmayı planlıyorum. Zira Beyrut sonbahardan bu yana çok uzun dönemdir toplumsal ve siyasal bir geçiş döneminde takip ediyorsanız bunu haberdarsız bu dönemde homeworksü de ertelemek zorunda kaldı aşkal alman bu dönemde Beyrut'ta yaşayıp çalışmak aşkal alvan'daki programlar nasıl sürüyor niyattan bu konuda bilgi almayı planlıyorum ee, bir başka coğrafyaya uzanacak olursak Londra merkezli 2000 13 yılından beri sahayla iş birliği yapan Delfina Vakfı var. E, Türkiye'de araştırmacı, sanatçı ya da küratörlerin e, Delfina'da yapacağı çalışmalar e, saha tarafından destekleniyor. Delfina misafir programları, işbirlikleri ve halka açık programları, kamusal programlarıyla sanatsal ve kültürel diyaloglar oluşturmayı hedefleyen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurum. Delfina'da 2013 yılında bir küratör olan Merve Ünsal, 2015'te sanatçı Onur Gökmen, 2016'da Didem Pekün ve Serkan Taycan, 2017 yılında ise küratör Özger Soy saha desteğiyle programlara katılmıştı. 2019, 2018 yılında Murat Adaş, 2019 yılında geçtiğimiz yıl ise Burak Arıkan buradaki kısa süreli. Bir ayla üç ay arası değişen programlar olabiliyor bunlar ve tematik programlar olabiliyor. Örneğin geçtiğimiz sonbaharda Burak Arıkan'ın katıldığı program sanat, bilim ve teknolojiye odaklanıyordu. Onun için Burak Arıkan'ı davet ettiler. Her zaman açık çağrı da yapmayabiliyorlar. Biraz önce bahsettiğim diğer kurumlar açık çağrı yapıyor ama Delfina nominasyonla, aday göstermeyle ya da doğrudan davetle de belirleyebiliyor misafirlerini. E, bu kapsamda 2020 yılında Saha Derneği olarak bu işbirliğinin çapını genişlettik. Artık üretim odaklı. Yani sanatçı oraya gidip Derf'in misafirlik programına katıldıktan sonra aynı zamanda yeni bir üretim yapacak ve bu üretim sonrasında sergilenecek gibi bir e, e, Daha kapsamlı bir işbirliği içerisindeyiz. Bunun da ilk örneğini hali hazırda Londra'da yaşayıp çalışan Ocak ayının başından beri Delfina'da saha desteğiyle çalışmaların, çalışmalarını sürdüren Sena Başöz adlı sanatçıyla deniyoruz. Sena arşivler üzerine yapacağı araştırma sonucunda yeni bir performans odaklı üretim ortaya çıkartacak. Çünkü Delfina'nın bu dönemki odak teması performans... Ve sonrasında Londra'daki bir festival, bir performans odaklı festival olan Block Universe'da bir ortaklık kuruyoruz. Delfina Saha Derneği ve Block Universe arasında Sena Başöz'ün yeni üretimi bahar aylarında Mayıs ayında Block Universe'teki bu performans festivali kapsamında Londra'lı izleyiciyle yeni bir üretim, bir performans serisi olarak buluşacak en azından bu yönde çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir başka işbirliği New York'taki Daha önce Volkan Kızıltunç'da bu alanda bir söyleşi de yapmıştım New York'ta çalışmalarını sürdürürken. The International Studio and Curatorial Program New York'ta bulunan her sene Türkiye'den sonbaharda 3 aylığına bir misafir kabul eden bir program. Farklı coğrafyadan sanatçılara ve küratörlere yönelik misafir sanatçı programı tamamen bu. Ken amacı bir çağdaş sanat kurumu aynı anda 30 kadar sanatçı ve küratörün bulunduğu program ...katılımcılara stüdyo sağlıyor, zaman ve yeni proje geliştirme desteği ayırıyor. Bu kapsamda 2013-2018 arasında New York'ta 3 aylığına gidip ISCP'de saha desteğiyle çalışan sanatçılar... ...Güneş Terkol, Emre Hüner, Burak Deliyer, Belit Sağ, Cem Dinlenmiş... İnci Furni ve en son da 2020'nin başında daha geçtiğimiz ay İstanbul'a dönen Volkan Kızıltunç orada 3 aylığına çalıştı. Önümüzdeki dönem için açık çağrı yapacaklar. Saha.org.tr adresinden de ya da ISCP'nin kendi web sitesinden de bu açık çağrılar takip edilebilir. 2020'nin sonbaharında 3 aylığına New York'a gidip Yaşamak, çalışmak ve New York'u deneyimlemek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ee, bunun yanı sıra asıl bugün gündeme getirmek istediğim program sahanın bütün uluslararası ortaklıklarının yanı sıra İstanbul'da hayata geçirdiği Sıra Zerviler Caddesi'nde Cihangir'de Taksim'e yakın Sıra Serviler Caddesi 35 numarada yaklaşık 350 metrekarelik bir alanda faaliyete geçirdiği ve yakında ilk dönemin sonuçlarını izleyiciyle paylaşmaya hazırlandığı Saha Stüdyo programı. Bu Saha Stüdyo programında sanatçılardan birinin Özgür Demirci'nin işbirliği yaptığı, iki kanallı video çalışması için işbirliği yaptığı bir müzisyenden bir bölüm size dinletmek istiyorum. Çağrı Akoğlu'nun Taft adlı yapıtından bir bölüm size dinletmek istiyorum. Akabinde Sağ Studio programı hakkında bilgilerle devam edeceğim.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 Merhaba açık radyodayız Harçtan Sanat programında kısa bir ses arası verdik. Çağrı Akoğlu'ndan dinledik Taft. Şimdi devam ediyoruz. Ben programcınız Çelenk. Size İstanbul'da kurulan yeni bir stüdyo programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye'nin sanat üretimini destekleyen Saha Derneği, İstanbul'un Beyoğlu bölgesindeki bir mekanı yeniden işlevlendirerek sanatçılara ve yurt dışından küratörlere bir çalışma ortamı olarak sunuyor. Saha üstü diyor, Türkiye'den görsel sanatçıların üretim, araştırma ve etkileşim ortamlarını geliştirmeye odaklanan bir program ve mekan. Aynı zamanda uluslararası araştırmacı ve küratörleri de programa davet ediyor. Davetli sanatçılara 6-7 ay boyunca bir çalışma mekanı, bir stüdyo sağlamanın yanı sıra küratöryel destek veriyor, danışmanlık hizmeti veriyor. Sergi turları Küratörler ve eleştirmenlerin Sağ Stüdyo yaptığı ziyaretler, seminerler, yurt içinde ya da yurt dışına çeşitli araştırma gezileri ve birlikte öğrenme programları düzenliyor. Ee, ve de ilk dönemine Ağustos ayı itibariyle başlayan Sağ Stüdyo, Şubat sonu itibariyle ilk dönemin sonuna e, gelmek üzere ben de tam da bu dönemde bilgi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta. Pazar testlere 16:30'da açık radyoda yayınlanan aynı zamanda açık radyo'nun web sitesinden de dinleyebileceğiniz harçtan sanat programında sağ stüdyonun Ağustos Şubat dönemindeki dört sanatçısına yer vereceğim. Onların katılımıyla onların kendi deneyimlerini anlatacağı bir program olacak. Larissa Aras Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada ilk dönemin konukları. Bu sanatçılar nasıl belirleniyor? Ee, biraz önce size yurt dışında anlattığım diğer programlar gibi misafir sanatçı programları ya açık çağrıyla sanatçı davet eder ya nominasyon ya da davet usulüyle Sağüstüyo'da ilk e, dönemlerinde ilk iki dönemi için bir seçici kurul e, oluşturdu yönetim kurulu vasıtasıyla bu kurulda Derneğin ve sağ stüdyonun kurucu direktörü olarak ben varım. Aynı zamanda misafir sanatçı programları da e, kurmuş, yönetmiş bir küratör olarak. E, misafir sanatçı programlarına kendisi bizzat katılan e, bir sanatçı olan Hera Büyüktaşçıyan var ve Türkiye'nin önemli ve öncü misafir sanatçı programlarının da kurucusu olan Platform Güncel Sanat Merkezi'nden başlıyorum Aynı zamanda Salt'ın da kurucu direktörü olan küratör ve eğitmen vasif Kortum var. Bu üç kişilik kurul olarak sadece İstanbul'dan sanatçılara öncelik vermemek adına, Türkiye'nin dört bir yanından sanatçılara da ulaşabilmek adına sahanın, İşbirliği yaptığı bağımsız sanat inisiyatiflerine de başvurduk. İzmir'den Hay ve Karantina'ya, Diyarbakır'dan Loading'e, Çanakkale'den Saba ve Ankara'dan Torun'a da başvurarak onlardan da program için sanatçı önerisi aldık ve değerlendirilen, değerlendirdiğimiz portfolyolardan da Birlikte çalışabileceği sağ stüdyosunda imkanlardan yararlanma potansiyeline bakarak hem bireysel hem kolektif deneyimlerini inceleyerek İstanbul dışından da sanatçılara yer vermeye çalışarak bir e, dört sanatçı davret Lars Aras, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada da e, bu sanatçılardan Alper Aydın ve Özgür Demirci şehir dışından geldiler. Onları aynı zamanda konaklayabilecekleri bir ev imkanı ve ulaşım imkanı da sundu. Diğer iki sanatçı ise İstanbul'da yaşayıp çalışan sanatçılar oldukları için sağ stüdyoya çalışmaya e, geliyorlar. Ve sanatçılara aynı zamanda bir e, üretim e, fonu da sunuluyor bir üretim bütçeleri de oluyor kendileri birlikte üretim yani yeni yapıt, yeni projeler hayata geçirmeleri için çalışabilecekleri bir ekip, ekipman gibi e, imkanları da oluyor bu 6 aylık dönemde. E, bunun ilk sonuçlarını bir ara açık stüdyo niteliğinde olan 19 Aralık'ta sanatçıların hem atölyelerine ziyaret edilebilmişti halka açık tek günlük bir etkinlikti hem de her bir sanatçının sunumu ya da sunum performansı hatta gösterimi olmuştu 19 Aralık'ta böylece sağ stüdyo ilk kez ziyarete açılmıştı ama 6 aylık programın Sonu esasen 19 Şubat sonrası başlıyor 19 Şubat'ta sona eriyor dolayısıyla 20-21-22 Şubat tarihlerinde Sağ Stüdyo ilk dönem sonunda kapılarını sonuçları paylaşmak için ziyarete açıyor. 20, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Saha Derneği'nin İstanbul'da Sıra Serviler Caddesi e, numara 35'te Cihangir Beyoğlu'nda açtığı Saha Stüdyo Mekan ve programı ile Türkiye'den sanatçının araştırma, üretim ve etkileşim ortamlarını geliştirmeye odaklanan bu program ilk dönemin sonuçlarını paylaşıyor diyebiliriz. Bu dönemde önümüzdeki hafta konuk edeceğim Larisa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horadan'ın tamamladığı ya da bir yerden bir yere getirdiği projeleri izleyicilerle buluşacak. Bunlar günümüz sanatında son derece esnek elbette. Videolar. Fotoğraflar, heykeller, enstelasyonlar ya da in progress olarak adlandırdığım, henüz gelişmekte olan, denenmekte olan bir takım proje örnekleri olabilirler. Bu üç günlük programa sanatçı konuşmaları, söyleşi ve performanslar da eşlik ediyor. Belki bunlardan bahsetmek lazım. Ee, ama hemen öncesinde sağ stüdyo davet ettiği, seçici kurulla davet ettiği sanatçılara ne sağlıyor bir kez daha bekletmeyin. Anlatmak gerekir. E, 6-7 aylık bir süreyle bir çalışma imkanı, hatta birlikte çalışma imkanı sanatçılara, sağ stüdyoda. E, danışmanlık, e, araştırma ve eser üretim fonu sağlıyor. 6 aylık dönem boyunca da hemen her hafta düzenlediği sergi, koleksiyon, atölye, sanatçı atölyesi ziyaretleri... Dışarıdan sanat stüdyoya gelen özellikle küratörlerin e, yaptığı portfolyo değerlendirmeleri ve atölye ziyaretleri, seminerler, bir takım pratik atölyeler, e, yurt içi yurt dışı araştırma gezileri e, düzenleniyor. E, sadece Türkiye'den sanatçıları Değil, Evet Türkiye'den sanatçıları 6-7 ay gibi uzun süreli bir imkan sağlarken yurt dışından da küratörleri daha kısa süreli dönem dönem ağırlayarak yine sağ stüdyo bünyesinde onlara da çalışma ortamı sağlayarak yurt dışından gelen küratörlerin ve araştırmacıların da araştırmalarına ve İstanbul'daki sanat ortamıyla etkileşimlerine, bağlantı kurmalarına yardımcı olan bir mekan ve program Saha Stüdyo. Ee, açık günlerden e, bahsetmem doğru olur. 20 Şubat Perşembe günü Saha Stüdyo 11'den 8'e kadar ziyarete açık. Ayrıntılı bilgiyi www.saha.org.tr adresinden alabilirsiniz. Ya da Instagram'dan Saha Derneği olarak aratabilirsiniz. Ya da Facebook'tan ya da Twitter'dan. Ee, 20 Şubat Perşembe 21 Ocak, 21 Şubat, Cuma özür dilerim ve 22 Şubat Cumartesi saat 11 ile 8 arası sağ stüdyoya isteyen herkes gelip sanatçıların atölyelerini ortaya çıkardıkları işleri görebilirler. Ama etkinlik programımız da var. 20 Şubat Perşembe saat, saat 18'de Alper Aydın. Ve Pera Müzesi'nde de çalışmalarına devam ettiren bir, bir buçuk ekoloji ve sanat çalışmaları kolektifinin kurucusu olan Yasemin Ülgen bir söyleşi yapıyorlar. Alper Aydın ekoloji odaklı çalışan bir sanatçı. saat stüdyonun Şubat sonuna kadar devam eden programının konuğu. Saat yedide ise bir başka saat stüdyo sanatçısı Özgür Demirci. Hem iki kanallı... Yeni ortaya koyduğu videoda birlikte çalıştığı proje ekibi, yani işin ses, metin, görsel yönetmen gibi pek çok farklı boyutu var. Adeta bir film projesi gibi çok aktörlü oyuncularla da çalışarak bir proje ortaya koydu Özgür. O proje ekibiyle birlikte bir söyleşi yapacak. Akabinde biraz önce müzik arasında yer verdiğim ses performansı na da Yer verecek bir müzik performansı da olacak. Bu Perşembe 21 Şubat Cuma günü ise saat 18'de Larissa Araz bir sunum performans gerçekleştirecek. Sağ stüdyo sanatçısı içinde e, videonun, kokunun, sesin, metnin yer aldığı bir sunum performans. Saat 19'da ise 21 Şubat Cuma günü sağ stüdyo sanatçısı Sibel Horada bir akademisyen olan sanat tarihine de Eğlen Ayşe Ereğ'in de katılımıyla bir sunum ve bir söyleşi gerçekleştirecek. Programın son gününde Sağ Stüdyo'nun son açık olduğu gün 22 Şubat Cumartesi günü ise saat 3'te benim moderatörlüğümde Sağ Stüdyo'ya katılan 4 sanatçı ve Sağ Stüdyo'nun proje ekibiyle birlikte bir değerlendirme paneli ve soru cevap yapacağız. 22 Şubat Cumartesi saat 3'te zaten Sağ Stüdyo'yu görmenin bu döneminin Görmek için son gün olduğunu telaffuz etmem gerekir. Sağ stüdyonun bir sonraki dönemi ise 5 sanatçı'nın katılımıyla Mart ayında başlayacak diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.